Merhaba su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan. Bugün e, daha önceden konuğumuz olan baraj kaldırma konusunda e, konuğumuz olan Ercan Ayboğa bizim e, stüdyomuza yine telefonla bağla, e, bağlanacak. O sırada tam bayram haftasıydı ve e, konuyla ilgili hani böyle yumuşak bir konu seçelim demiştik. O nedenle de baraj kaldırma konusunun uzmanı olan e, Ercan Ayboğa ile konuşmuştuk. Ee, bu kaldırma hafta ise, bir bir konu, evet bize çok yabancı yani bize genelde barajlar yapılıyor yüzlercesi ama bütün dünyada e, pek çok ülkede artık barajlar kaldırılıyor, rehabilite ediliyor diyelim, düzenleniyor, Hı -hı. düzeltiliyor. Biz de e, bu hafta Ercan'ı şu konuda konuşmak üzere e, stüdyomuza konuk edeceğiz. E, savaş, çatışma ve işgal bölgelerinde su hakkı. Nasıl gasp ediliyor, neler yaşanıyor bunlardan bahsetmek Hı -hı. istiyoruz bu hafta. Evet, işin e ilginci şu e, su kavramı e, uluslararası e, metinlerde, hukuki metinlerde aslında çok yakın bir tarihte e, kaleme alınmış durumda. Birleşmiş Hı. Milletler'in 2012 yılı kararı genel kurul kararında güvenli temiz... İçme suyuna ulaşmak, yeterli e, sağlıklı koşullarda yaşam hakkını e, tanımak aslında çok yakın bir tarihte gerçekleştirilmişti. Ama su hakkının e, uluslararası hukuki metinlerde ilk giriş e, yeri neresi diye bakacak olursak, savaş, savaş ortamında, hı hı. E, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenmeye başlanıyor su hakkı. E, i̇lk olarak Cenevre Sözleşmesi'nde. E, e, dikkate alınmaya başlanıyor e, savaş mahsupların mahsuplarına yapılacak mahpuslarına mahpus, mi? <gülüyor> evet, değil mahpus evet tersik olduğunu ben de fark ettim de <gülüyor> evet. e, söyleyemedim bir türlü yapılacak muamele ile ilgili ilk düzenleme e, yapılıyor hı hı. E, bunda e, işte mah ...mahfus sahne derler orada. Evet, bu kelimeyi söyleyemiyorum arkadaşlar. Hmm. Ee, onların içme ve temizlik için gerekli olan e, suyun e, yer değiştirilme sırasında e, verilmesini... ...nasıl tedarik edileceği ve bunun zorunlu olduğunu anlatan ilk e, düzenleme diyebiliriz. Devamında da yine Aha. bu bağlamda gelişmeler var. Evet. Savaş zamanında sivil e, kişilerin korunmasıyla ilgili düzenleme... Hı -hı. Hemen devamında e, uluslararası olan veya olmayan e, silahlı e, çatışmalardan mağdur olanların korunması ile ilgili düzenleme diye devam ediyor. Evet. Ki Hı -hı. bu düzenlemenin içeriğini e, bakmak lazım. E, sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan su kaynaklarına saldırılmasının, tahrip edilmesinin, ortadan kaldırılmasının, kullanılmaz hale getirilmesinin ...yasaklanmış olduğu metinler bunlar. Evet. Ama tüm bu yasaklara rağmen... E, ...biz bu e, su hakkı e, ihlallerini, gasplarını yaşıyoruz. Bunu da en fazla... E, ...yani savaşlarda, günümüzdeki savaşlarda... ...çok görmeye başladık. Komşumuz Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta... ...ve Orta Doğu'nun pek çok ülkesinde zaten buna benzeyen... ...durumlar yaşanıyor. İşte sevil su kaynakları bombalanıyor. Savaş tutsaklarına su verilmiyor. Daha pek çok... ...buna benzer hak ihlalleri yaşanıyor. Evet. İşte bununla ilgili konuşalım diye... E, ...konuğumuz... ...herhalde şimdi bağlanmıştır. Ercan Ayboğa... ...daha önceden de konumuz olmuştu dediğimiz gibi. Ercan Ayboğa, Hasan Kefi Yaşatma Giriş Üyesi... ...Ekopotamya ağı Aktivisti... ...ve e, aynı zamanda elbette ki... ...bir su hakkı aktivisti. Ercan hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet. Ercan e, şimdi... Öncelikle bu Rojava'da neler yaşanıyor, Suriye'de neler yaşanıyor, su varlıkları ne durumda, su temininde ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Oradan istersen bize anlatmaya başla biraz. Evet ben Mayıs ayında Rojava'nın Cizile bölgesine gittim 3 hafta oralarda bulundum. Hı hı. Cizile bölgesi Kamışlo, Haseke, Serekaniye, Derik kentlerinin olduğu bölgedir. Evet. burada çok ileri düzeyde olmasa da bir su sorunu su krizi kendisini göstermektedir evet. değişik nedenlerden dolayı kendisi farklı şekli değişik bölgelerde farklı şekilde ifade ediyor hı hı. büyük oranda insanlar yani kentlere kuzeyde yaşayan insanlar halen yani hemen hemen hepsi suya erişiyor da ne kadar sınırdan uzaklaşırsanız o kadar büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Yani Hem içme suyu konusunda hem süt evet. konusunda. Evet. Ee, nedenlerine gelsek e, yani ya şöyle ki su şöyle gösteriyor. Bir, miktarda bir düşüş var. Hı -hı. İki, kalitede. Bu daha önceden olan bir e, gelişmenin sonucudur. Ancak savaşla, yaşanan savaş çatışmalan bu e, derinleşmektedir. yani saçma evet, ortamlığı bu hı. çok daha zorlaştırmaktadır o durumu. Hı hı. E, şimdi e, su kirliliği var derken bunun sebepleri nedir Erjan Neden kirli su yani? Su kalitesi düşüyor dedin. Evet e, şimdi o bölgede o bölgede başlayarak e, anlatayım. Hı hı. Türkiye sınırına yakın bölgelerde yeterince su bulunmaktadır. Su kalitesi de fena değildir. Yani kentlerde insanlar suyu içiyor. Büyük, herhangi bir ciddi salgın hastalığı söz konusu olmadı. Ama güneye doğru giderken hı hı. özellikle Haseke kentine doğru ciddi bir su sorunu var. Yani Haseke'de iki içme suyunu içemiyorsunuz. Daha önceden Haseke'nin içme suyu yer altıdan temin ediliyordu. Yeraltı sularından. Yani. Tarımdan da evet. sularından. <gülüyor> Fakat tarımın artması, kimyasal gübre vesaire Bundan kullanması sonucu e, su kaynakları yani yeraltı suyu Haskek'inde olduğu bölgede kirletildi. Evet. Bunun üzerine Serikani'de kaynaklar var. Oradan suyu alıp Haskek'ye taşıyorlar. E, bu güneye doğru daha da ciddi e, hal almaktadır. Her gün suyu yok, örneğin hani Haseke'de Evet. Ee, işte dediğim gibi tarımdan kaynaklanıyor. Yine başka bir sorun e, Kamışlo'da su kalitesine şöyle bir sorun var. E, su çıkarıldığı yani yer altına yer altına çıkarılıyor su. çıkarıldığı yere yakın çöp depolanmaktadır. vahşi yani bir şekilde bir kuyuya büyük bir kuyuya atılmaktadır ve yakılmaktadır. E, herhangi bir çöp attık çöp atık tesisi falan evet. yoktur. Hı hı. Yani böyle bir durum var. O da içme suyunu tehlikeye sokmaktadır. Henüz salgın hastalıkları yok. Hı hı. Ama yavaş yavaş gelişen bir kriz vardır. Yani riskler art. Her an bir şey olabilir da örneğin. Kamuşlo'da büyük şehir. Ne, ne neyse yarım milyon insan yaşıyor. Haseke büyükşehir. 300-400 bin insan yaşıyor. O bölgenin yüzde %70'i bu iki şehirde yaşamaktadır. Evet. Peki Ercan bu e, savaş ortamının e, doğurduğu e, kriz ne boyutta? Yani e, tamamen e, şeyden mi sağlanıyor o bölgede e, sular? E, yeraltı sularından mı yoksa? İşte ve temin ettikleri başka barajlardan temin edilen sular var mı? Bunlara çünkü Işit'in e, farklı bölgelerde e, bu barajlara yönelik saldırılarının olduğunu biliyoruz. E, evet. Çok sayıda yani ele geçirme e, yöntemlerinin uyguladığını biliyoruz. Bu aynı e, Rojava içinde geçerli mi? Rojava'nın suyuna yönelik bir müdahale var mı? E, şöyle. Kobani'de vardı ve var. Afrin ve Cizile bölgesinde fazla bir sorun yok. Rojava'ya ve genel olarak Suriye'de bulunan sular, akarsular Türkiye'den doğru akmaktadır. Bu Türkiye, Irak, Suriye sınırı üçgeninden ta Halep yakınlarına kadar bu geçerlidir. Halep ve batısı ve daha güneyi teki sular ya Suriye içinde doğmaktadır ya da Güblenden gelmektedir. Ee, bu bundan dolayı sular kuzeyden geldiği için, yani işit güneyden de geldiği için yani sulara böyle doğrudan e, ile düzeyde müdahale etme imkanları yok. Afriyin bir barajı var. Ee, tam, Değiği yani Cizre bölgesinde de bir iki tane bir tane önemli baraj var. İçme suyu barajı Afşin'de bir tane vardır. Ama onun dışında içme suyu genelde yer altından çıkarılmaktadır. Hmm. Bunu söyleyeyim. Evet. Bu riski azaltıyor yani bir barajı ele geçirip de bir kencin e, susuz bırakma riskini azaltıyor. Cizre bölgesinde de genelde öyledir. Bah bahsettiğim baraj daha çok yaz aylarında kamışlı beslemektedir. Afşin'deki de kısmen. Afrin kentini O da yeraltı suyu seviyesi çok yüksektir. E, IŞİD'in ama bir stratejisi var. E, evet, Suriye genelinde Sırat Nehri, Nehri üzerinde e, Tapka Barajı var. Evet. E, Raka'nın batısında Kobani'nin 100 km güneyinde e, Halep'in 150 km doğusunda e, Suriye'nin en büyük barajıdır. Bu sulama içindir ancak içme suyu için kullanılmaktadır. E, sulama da önemli. E, Suriye'de, Suriye büyük oranda çöl ve yer çöl olduğu için e, tarım alanları da sulamayla ancak mümkün Hı. oluyor. E, i̇şte e, IŞİD bu barajı ele geçirdi ve aşağı doğru bölgeyi kontrol ediyor. Gerçi o barajdan aşağı doğru olan bölgeyi zaten kendisi ele geçirmiş. İki bölgede devlet var. E, yani böyle bir stratejisi var. İşit bunu ama tabii e, Irak'ta uygulamaya çalıştı. Mosul, Mosul barajını ele geçirmeye geçirdi de, sonra hı hı. geri alındı. Bu ciddi bir riskti. Irak'ta örneğin e, Mosul barajını ele geçirdiler ya. Hı hı. E, karşı atakların ve karşı saldırıların ilki. Güney Kürdistan yani Peşmerge'den Mosul Barajına yönelik oldu yani ABD'nin çok yoğun bombalaması sonucu uçaya ancak orayı ele geçirebildi bu Güney Kürstan ziyade Irak'ın orta ve günek kesimleri için bir rahatlama oldu yani orada Irak'ta çok stratejik bir noktadaydı evet. ve halen de deniyor yani bir karşı saldırılarda bulunmak istiyor yani demek kısa demek istediğim İşit ve diğer güçler bu içme su kaynaklarını ve sulama e, suyunun geldiği si ele geçirmeye çalışıyor ve karşı tarafların elinde bulunduğu kentleri, yerleşim alanları da tehdit etmeye çalışıyor tabii evet. ki. Yani bu barajlarda bir kısmında aynı zamanda hidrolik santraller de var. Yani barajı ele geçirmek aynı zamanda bir bölgenin hem suyunu hem de elektriğini e, kesmek anlamına da gelebiliyor yani bir silah olarak e, kullanıldığını e, defalarca gördük aslında e, bu anlamıyla bazen de barajların e, kapaklarını açma ya da kapatma taşkın baraj e, kapaklarını kapatma yöntemini de uygulayarak çok sayıda insanın e, sudan etkilenmesini e, şey yapabiliyorlar evet. e, yönelik kullanabiliyorlar Hı. Elektrik konusuna değineyim. Elektrikte şöyle bir şey var. Bu bahsettiğim Tapka Barajı çok ciddi miktarda elektrik üretiyor. Bundan e, bu elektrik Rojava bölgesine gidiyordu özellikle. Suriye'nin evet. e, diğer kuzey bölgelerine. E, IŞİT'in elinde olmayan bölgeler IŞİT tabii ki elektrik kesti. Yani böyle bir şey var. E, o bölgelerde yaşayan insanlar ve kuvvetler farklı bir çözüm bulmak Bulmanla, bulmaya zorlanmaktadırlar. Yani elektriği daha etkili bir şekilde bir silah olarak kullanıyoruz suya göre. Suriye için geçerli bu. Evet evet doğru. Esat güçleri de aynı şekilde kullanıyor ama yani böyle bir. Evet yani Ortada Hı -hı. bir silah var yani Aynen. silah gözüyle bakıldığı sürece su bir silah olmaya devam ediyor. Hem elektrik Yani Rojava kısmen bir yani ciddi bir farklı yaklaşımda. Yani su kaynaklarını diğer güçlere karşı kullanmıyor ve elektriği. neyne Cidre bölgesinin doğan sular Hasake'ye gidiyor, oradan devam akıyor. Hasake kentinin yarısı devletin elinde. E, oradaki demokratik özellik e, konsey yapıları e, suyun akmasına, devam akmasına veya Haseke'nin e, devlet elinde bulunan bölgelerine bir kıslamada bulunmuyor. Evet normali aslında yapılması gereken bu çünkü az önce biz programa başlarken şeyi söylemiştik bu ilk su hakkını e, geçtiği e, uluslararası metinlerden bahsetmiştik. Cenevre Sözleşmesi'nden işte uluslararası olan veya olmayan silahlı çatışmaların e, mağdurlarının. Korunması sözleşmesinden falan bahsetmiştik. Bu metinlerde de aslında yani savaş gibi bir ortamda bütün e, insan hakları zaten ihlale uğru uğruyor. Vahşet e, ortamı ama bu ortamlarda dahi Suyun e, bir silah olarak kullanılmamasını e, teminat altına almaya çalışıyor ya da işte kullanılmasını yasaklıyor. E, buna rağmen işte e, bu rağmen sözleşmeyi imzalayanlar asıl olarak bu sözleşmeyi imzalayanlar diyebiliriz. E, bunu her dönem ihlal, i̇hlal ediyorlar. ediyorlar. Evet her şekilde hem de. Evet e, programımızın ikinci yarısından sonra devam ederiz. Bir şarkıyla ara verelim bu tatsız konulardan birazcık uzaklaşalım. E, Dicle Havzası içerisinde olan haram su e, Diyarbakır'ın bir e, hani çok önemli su kaynaklarından bir tanesi onunla ilgili bir e, geleneksel türkü var haram sudan atladım Ali Önder söylüyor hep birlikte dinliyoruz. de vay beni öldürdün beni vay beni vay beni, bay beni, bay beni. Hakkında konuğumuz Ercan Ayboğa, Hasan Kefi Yaşatma Girişimi üyesi, Ekopotamya aktivisti ve aynı zamanda Su Hakkı aktivisti. Ve konumuzda savaş, çatışma ve işgal bölgelerinde Su Hakkı gaspları bu konudan bahsediyorduk. Birinci bölümde Rojava'dan bahsettik, Irak'tan ve Suriye'den bahsettik. Cenevre Sözleşmesi'ni dile getirmişti Nuran birazcık. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz yani sadece çünkü bu üç ülkede yok aynı zamanda... Filistin'de de sürekli yani on yıllardır kanayan bir yara var. Evet. Yine bir ondan bahsetmeden hani e, işgal bölgelerindeki savaş bölgelerindeki su hakkı gaspından bahsetmek olmaz. Hı hı. Birazcık ondan bahsedebiliriz. Ee, yani burada da şey var Oslo iki anlaşması var. Olsa iki anlaşmasına göre. 1955 yılında. Evet, 1955 yılında yapılmış e, imzalanmış diyelim. Daha sonra çeşitli değişikliklere uğramış ama içeriği pek değişmemiş. Yani İsrail'den su satın almak zorunda kalıyor Filistinler bu nedenle ve e, şu zaten tek başına bence yeterli bir şey. Bir İsrail'inin günde 70 litre su kullanılmasına izin veriliyor ama bir Filistin'in yalnızca 17 litre su kullanabiliyor günlük. Burada çok büyük bir adaletsizlik var. Evet. Aynı zamanda bu Uluslararası Sözleşme, pardon Oslo Sözleşmesi e, bir takım maddelerle e, Filistin yönetiminin altyapı hizmetlerinin e, yenileştirilmesi, iyileştirilmesi ve su miktarının arttırılması ya da e, kaynak suların kullanımı konusunda sınırlandırma getiriyor. Hı. Bu yetkileri e, ağırlıklı bir biçimde İsrail e, hükümetine yüklemiş durumda. Bundan dolayı da aslında şey çok büyük bir sıkıntı doğuyor yani bir zaten sözleşmenin getirdiği sıkıntı var bir de dönemsel olarak İsrail'in bombaları nedeniyle yaşanan yıkımlar söz konusu altyapıda yani yakın zamanda iki aya yakın sürmüştü. Ee, İsrail'in hem hava hem de kara saldırısı o dönemde çok ciddi bir e, kayıp yaşamıştı evet. su altyapı hizmetleri e, ve bundan dolayı da insanlar evet. yoğun bir biçimde e, kuyular açtıklarını ifade ediyorlar su Aha. ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Evet Şimdi bütün bunlar e, yani şimdi Filistin'de yaşanan bu sorun on yıllardır devam ediyor. Hatta yarım asır diyelim, yarım asır bile geçti. Ama e, bir şeyler yapılmazsa aslında Rojava'yı da e, yani benzer demeyelim de çok büyük e, sorunlar bekliyor. Çünkü Orta Doğu'da su gerçekten kısıtlı ve e, suya bakış açısında da çok ciddi problemler var. Bir silah olarak görülüyor. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Ercan? Yani... E, Gazzeyi, Gazze'de olanları hepimiz biliyoruz. Yani Rojava'da, Suriye'de e, bir şeyler yapılmazsa nasıl bir gelecek orayı bekliyor? Su gündemi bakımında. Şimdi savaşlar böyle su krizini e, nasıl diyeyim derinleştiren, taşlandıran durumlardır. Evet. İşte İsrail'in Gazze'de su altyapısını yok etmesi, Suriye'deki savaşta su... Alt yapıların ele geçilmesi Ve karşılıklı olarak kullanılması Suyun kesilmesi ee, Bunlar çok vahim durumlardır Yani Orta Doğu'nun e, Antidemokratik yapılan çok güçlü olmasından Kaynaklanıyor evet. ee, Yani çatışmalarda bile Hiçbir seviyen tutturulamaması Her türlü vahşetin uygulanması evet. ee, Ancak Orta Doğu'da şöyle bir durum da var Bunu da unutmayalım ee, Orta Doğu'da yani yağış ciddi şekilde azaldı. Evet, yani evet. 90'ların yılından sonundan beri bizde 10 kadar düşüş söz konusu. Bunu Rojava'da da gördük. Yani Rojava'daki su sıkışsın bir nedeni son yıllarda yağışın düşmesidir. Bu çok önemlidir. yani Bu hemen hemen bütün bölgeler için geçildi. Suriye'nin Akdeniz kısmı, Lübnan biraz kısmen farklı. Ama o da dönemseldir. Ama Gidişat ona yöneliktir. İran'da çok ciddi bir kriz var. Oraya da evet. gitmiştim. Orada da nereye gittiysem herkes su kaynakları Allah'tan bahsediyor. Evet. Yine bir farklı bir etken. Işte İran-Türkiye'de devletleri gibi su kötü bir su yönetimi var. Evet. Yani merkezi su yapılarla yani suyu kontrol etme dağıtma kötü teknik vesaire vesaire bunları kullanıyorlar. Bu da ona ekleniyor. Tüm bu üç boyut bir araya gelince Orta Doğu, Orta Doğu e, su krizini gittikçe daha derin yaşamaktadır. Hmm. Yaşamaya başlıyor. Bu savaşlar bir daha çok bariz bir şekilde gösteriyor. Ama e, olmasaydı da biz oraya doğru sürükleniyoruz yani. Evet. Evet. evet yani burası önemli aslında yani savaş ortamı olmasa bile ee, çok uzak bir tarihte değil. Ee, su krizi e, şiddetlenecekti ve su krizini daha büyük boyutlarda yaşayacaktık. Ama savaş ortamı bunu e, çok daha yakınlaştırıyor ve çok daha acil bir e, sorun haline getiriyor. Yani e, insanların temel ihtiyaçlarına yetecek miktarda su bulamaması... E, nın katmanlı e, sonuçları var yani evet, hijyen çünkü ön ingazde anlatılan şeyler e, içme suyunun kanalizasyonla karışması e, işte içme suyunda e, işte sağlıklı içme suyu ya da kaliteli içme suyu dediğimiz kriterlerin e, tamamen ortadan kalktığını ve kirliliğin hat safada olduğunu e, bir yandan sağlık e, sorunları yaratırken işgal nedeniyle aynı zamanda e, sağlık ilaç e, İlaçlara ulaşım aynı zamanda güç e, ya da sınırlandırılıyor. E, e, ve sorun her alanda, her bir biçimde büyümeye devam ediyor. Evet. Yani e, hem savaşa katkısı oluyor su krizinin hem de savaşın su krizine katkısı oluyor. Bu bir kısır döngü. Evet e, bu konu burada bitmez ama bizim programımızın sonuna geldik biz. E, Ercan Ayboğa'ya çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Ee, başka programlara görüşmek üzere evet, bir temenniyle bitirelim en azından evet. ee, bütün halkların barış ortamı içerisinde yaşadığı başka bir dünyada e, var olan su krizini çözme olasılığımız daha da e, fazla olacaktır ikisini Hı -hı. birlikte herhalde ele alıp mücadele etmek gerekiyor yani su ve barış diyelim evet. o zaman evet. <gülüyor> evet bu haftalık su hakkından bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın su hakkı